Tarık Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla An dolsun o göğe ve Tarık'a Tarık'ın ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O ziyasıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis karış değildir. Ille onun üzerinde bir gözeten vardır. Şimdi insan hangi şeyden yaratıldı ibretle baksın. O atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Ki erkeğin arka kemiği ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkıyor o. Şüphe yok ki Allah onu tekrar diriltip döndürmeye elbette kadirdir. O gündeki bütün sırlar yoklanıp meydana çıkarılacaktır. Artık onun için ne bir kudret ne de bir yardımcı yoktur. Andolsun o dönüş sahibi olan göğe, o nebat ile yarılan yere ki, hakikaten o Kur'an hak ile batılı ayırt eden kat'i bir kelamdır. O bir şaka değildir. Hakikat onlar alabildiklerine hileler düzerler. Ben de onların hilelerini ceza ile karşılarım. Habibim sen şimdilik o kafirlere mühlet ver, onları biraz geciktiriver